Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Bugün Nur Suresinin dördüncü dersindeyiz. Bu dördüncü derste hala üçüncü ayet-i Bazı Birkaç arkadaşımız yorum yazmış, işte arada çok farklı konulara girilip çıkılıyor, işte konu dağılıyor diye. Siz bizi bir de önceden görseydiniz yine bu çok dikkatli halimiz maalesef işte olabildiğince günlük hayata yaklaştırabilmek günlük hayatta karşımıza çıkan problemlerin tefsirden işte oraya nasıl bir ışık tutabiliriz günlük hayatımıza buna gayret etmek niyetinde olduğumuz için Bazen böyle konunun çok uzağına da sarkabiliyoruz maalesef. O uyarılar bizi toplamak için güzel uyarılar. Şimdi üçüncü ayette konu neydi? Takip edenler hatırlayacaklar. Rabbimiz şöyle buyurdu. Bu çünkü çok dikkat çeken ve hep merak edilen bir ayettir. Estağfurullah اَزَّان۪ي layen يَنْكَهُ اِلَّا زَان۪يَةً اَوْ مُشْرِكَ Zina eden erkek sadece zina eden bir kadınla evlenebilir. Yahut müşrik bir kadınla evlenebilir ve zaniye tuyla yankihuha illa zanin ev müşrik zina eden kadın da onu ancak bir zina eden erkek veya bir müşrik erkek nikahlayabilir demişti. Size bu ayetin işte en ilk önce lafzi tefsirlerine girdi Elmal Lahmdiyazır. İşte niye Cezadan bahseden ikinci ayette zaniye ile başlamış olmasına rağmen burada e, zaniye yani erkek zina eden erkekle başladı demişti hatırlayın. Geçen hafta onları konuşmuştuk e, ve size şunu anlatmıştım. E, özellikle içtihada e, medar olan yerlerde yani e, lafzın ayetin lafzının farklı yorumlamalara müsait olduğu Ayetlerde mezhepler arası ihtilafların ve hatta mezhep içindeki ihtilafların hukuki açıdan sonuçlarının ve ahlaki açıdan sosyal açıdan sonuçlarının neler olduğundan olabileceğinden kısaca bahsetmiştim. Ee, ve yine demiştim ki Allah Hamdi Yazır e, merhum bu ayetin tefsirinde yedi farklı birbirinden farklı yedi tane görüşü aktarıyor bize ki e, tahminimi söylüyorum ben bütün tefsirlere bakıp gelmiyorum sadece Elmalı Hamdi Yazır'ı burada okuyoruz sizinle beraber aslında bu bir tefsir dersi bile değil o yüzden dikkat ederseniz hiç tefsir dersi demiyorum. Tefsir dersinde hep bütün te, yani olabilecek bütün kaynaklara bakılır ve bir özet sunulur. Ben ise El Hamdi Yazır'ın tefsirini okuyorum burada. Efendim ne yapmıştı? Yedi tane yorum aktarmıştı söylediğim gibi. Bu yedi yorumdan sonuncusu kendisinin de kabul ettiği görüş. Çünkü El Hamdi Yazır aynı zamanda bir fakihtir. Aslında faki yönü onun müfessir yönünden daha önde gelir. Ve tefsiri de bu açıdan fıkhi görüşleri açısından kıymetlidir. Şimdi bu yedi tane görüşü size aktaracağım arkadaşlar. Yani bu akşam biraz daha böyle detaylı bir fıkhi bakış açısı göreceğiz. Aslında bu konu inşallah yani şu anda bizi dinleyen hiç kimsenin hayatında karşılaşacağı bir konu olmasın. İnşallah. Çünkü neden? Şu anda biz zina eden erkeklerden ve zina eden kadınlardan. Geçen haftayı hatırlayın hem de böyle bir kez zina etmiş, işte bir gaflette bulunmuş, bir düşüş yaşamış, böyle bir şeye bulaşmış, sonra da bundan çok pişman olmuş, tevbe etmiş insanlardan bahsetmiyor ayet-i Elmalı öyle demişti. Neyden bahsediyor? Yani bunu bir hayat tarzı haline getirmiş. Zina ile bilinen, zina etmesi ile bilinen çünkü ismi fail kalıbında geldiği için çokça zina eden, çok çok zina eden ve toplumda da böyle bilinen kişilerden bahsediyor. Dolayısıyla elhamdülillah diyelim Allah soyumuzu, sopumuzu da uzak etsin. Efendim bizi hani doğrudan ilgilendiren bir konu değil. Fakat niye peki okuyoruz? Bir, bir defa en baştan hiç olmazsa okuduğumuz bölümlerin tamamını okuyacağız diye söz verdiğimiz için, öyle anlaştığımız için. İkincisi de bu farklı görüşleri okumak. Bir tek cümlenin Kur'an-ı Kerim'deki bir bakın bu çok e, ortalama kısa bir ayet bu yani. Bir tek cümlenin nasıl farklı görüşleri olabildiğini görüyoruz. Bu da bizim e, İslam hukukundaki o esnekliği, o e, detaylı düşünmeyi, efendim ve farklı içtihadi görüşlerin normalliğine. Çünkü burada kimlerden o görüşlerin kimlerden aktarıldığını da çoğu kere söylüyor Elmanlı Hamdi yazır. E, sahabenin bile kendi arasında ihtilaf ettiğini, e, peygamberimizin hayatındayken de olmuş bu, o, Efendimizin yanında olmadıkları yerlerde, ona ulaşamadıkları yerlerde, farklı görüş ayrılıkları çıkmış aralarında. O zaman mesela nasıl, gerçi bu ayette o geçmiyor ama, o zaman nasıl davrandıkları da bizim bugüne, yani bütün siz, bütün İslam dünyasının, yani tutun, işte Malezya'dan tutalım, e, ta değil mi yani, Fasa kadar düşünün, diğer bölgelerde de var da hani yoğun olarak Müslümanların yaşadığı bu coğrafyada herkesin her konuda aynı fikirde olmasını bekleyebilir misiniz? İşte bu farklı fikirlere tahammül etmek, saygı göstermek, o geniş çerçeve içerisinde kalmak kaydıyla her birinin muteber olabileceğini, birbirlerinden farklı görünseler de muteber, fıkhi açıdan muteber olabileceklerini kabul etmek, insanları hemen sizin davrandığınız gibi davranmıyorlar ya da sizin düşündüğünüz gibi düşünmüyorlar diye efendim e, sapkın işte e, hatta kafir, münafık, ilan etmemek yani bütün bunları e, öğreniyoruz işte bu farklı görüşleri okumakla. Bakın gene hemen çıktım tefsirden dışarıya gördünüz mü? Yani e, konu dışına çıkılıyor dediği yerler arkadaşlarım buralar zannediyorum. Şimdi biz nereye gelmiştik? İşte Şimdi efendim biz işte müşrikle nikah caiz midir, zani nedir, zaniye nedir bunların tanımlarını yaptıktan sonra ayetteki bu yedi ihtilafı okumaya gelmiştik. Biraz şimdi artık hususi bir alana geçiyoruz. Daha dikkatli dinlemenizi ya da metinden takip etmenizi tavsiye ediyorum. Birinci görüş şu arkadaşlar. Bazıları bu ayette maksat nikahın hükmünü beyan değil, zinanın şenayetini beyandır. Demişler. Yani bu ayet nikahın hükmünü açıklamıyor. Zinanın kötülüğünü bize vurguluyor. Yani zina o kadar kötü bir şey ki zina yapan kişi sadece zina yapan biriyle evlenebilir demiş oluyor. Ve ayette yankihu lafsı geçiyor. Yani nikahı tam bahsetmiyor ayet diyorsunuz ama ayette nikah bahsi lafzı geçiyor derseniz eğer. Burada nikah vatı manasındadır demişler. Vatı cinsel birleşme. Yani burada nikah deniyor ama bundan kasıt cinsi münasebettir demişler ve binanele buradaki hürmet de yani bunun haram olma haram kelimesi geçiyor ya efendim o da zina'nın hürmetidir demişlerse de bazıları böyle yorumlamışlarsa da manasızdır diyor Elmanlı Hamdi Azır. Çünkü Kur'an'da nikah hep akit manasına varit olduğundan bakın gördünüz mü arkadaşlar? Yani o kelimenin geçtiği diğer bütün ayetleri göz önünde bulundurmadan bir lafzı, bir ayet içerisinde, bir cümle içerisinde bir lafzı bütün metinden kopararak ve metindeki o, o kelimenin hangi anlama gelebileceğine şahitlik eden kısımları yok sayarak o ayeti doğru bir şekilde anlayamayız. Onun için tefsirlere muhtacız, onun için fukahanın bakış açısına muhtacız. Bizim gibi müfessir olmayanlar, fakih olmayanlar yani avam olanlar ilmi anlamda. Dolayısıyla Kur'an'da nikah diyor hep akit manasına varit olduğundan vatı manasına hamlin doğru olmaz yani buradaki nikahı diğer bütün kullanımlarının dışına çıkıp burada nikah kastedilmiyor cinsi bir, birleşme kastediyor dememiz doğru olmaz buna yorumlamak hamletmek yorumlamak Bir de bu manaca ayetin hiçbir faide ifade etmemiş olacağı gösterilmiştir yani o zaman bu ayetten ne anlam çıkıyor Çünkü zinanın kötülüğü zaten hani Geçti bahsedildi ve bu kadar zorlayarak tekrar aynı manada bir ayet olduğunu söylemek doğru olmaz diyor. Elmanlı Hamdi yazır. İkinci yorum arkadaşlar. Hz. Ayşe radıyallahu anhadan menkuldür ki bir erkek bir kadına zina etse onu tezevvüç edemez. Bu ayetle haramdır. Mübaşeret ettiğinde zina etmiş olur ila ahirehi. Ebu Hayyan tefsirinde, şimdi açıklayacağım bunları, Ebu Hayyan tefsirinde Ashab-ı Kiram'dan İbni Mesud ve Bera bin Azib radıyallahu anhum'a hazretlerinin dahi kavli böyle olduğu zikredilmiştir. Fakat buna mukabil Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden bu mesele sual edilmiş, evveli sifah ve ahiri nikahtır, haram, helali tahrim eylemez buyurmuş olduğu nakledilmiştir. Yani Hazreti Ayşe. Ve az önce ismini saydığımız sahabe ne demişler arkadaşlar? Bu ayete göre e, zina eden, zina ettiği kişiyle evlenemez. Bir erkek bir kadına zina etse onu tezevvüç edemez. Onu kendisine zevci olarak alamaz. Bu ayetle bu haram kılınmıştır demişler. Fakat diyor buna mukabil, bu görüşe mukabil Hazreti Peygamber'den bu mesele sual edilmiş. Evveli sifah ve ahiri nikahtır. Yani sifah e, haddi aşmak, haram işlemek, günaha girmek demek. Ev, e, evveli başlangıcında böyle başlamış bir e, ilişkinin ahirinde nikah olabilir, haram helali tahrim etmez. Haram olan bir davranış, helal olan bir davranışı haram kılmaz. Yani zina ile bu ilişki başladı diye onların evlenmesini haram kılmayız, kılınmaz diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Bekir Sıddık, İbni Ömer, İbni Abbas ve Cabir'den ve Tavuz Said İbni Müseyyep, Cabir Bin Zeyd, Ata Hasen'den ve eyimme Erba'dan eyimme Erba dört mezhep imamı arkadaşlar. Menkul olan da Cevaz'dır. Onlar da zina edenlerin yani bir erkek bir kadınla zina etmişse veya tersi zina etmişse zina eden iki kişinin evlenebileceklerini ve 12 nikahın geçerli olduğunu söylüyorlar. Ancak Fahri Razi tefsirinde meskür olduğu üzere zani ve zaniyenin afif ve afife ile veya afifü afifenin zaniye ve zani ile tezevvücü haram olmak Hz. Ayşe ve İbni Mesud gibi Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer ve Hz. Ali'nin de mezhepleridir deniliyor. Yani e, ne demiş Fahrettin Razi arkadaşlar burada evlenemeyecek olanlar zina eden kadın veya erkekle iffetli birinin yani zina etmemiş birinin evlenemeyeceği bu ayetten anlaşılıyor diyor Fahrettin Razi. O da kendi delillerini sayıyor efendim bunların mezhepleridir bu diyor ama Hazreti Aişe'den yukarıdaki gibi bir görüş de var efendim ve de buna mukabil Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den böyle bir hadis-i şerif de var. Ee, nasıl oluyor diyeceksiniz yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir konuda bir görüş beyan etmişse Hazreti Ayşe o görüşe aykırı e, o hadise aykırı bir fukihi kanaatini nasıl e, öyle bir kanaate nasıl sahip olabilir muhtemelen o hadisi Hazreti Ayşe bilmiyordur arkadaşlar ben e, muhaddis değilim e, hadisçi, hadisçi hocalarımıza akademisyenlerimize en güzeli bu soruları sormak ee, ama ben mesela bundan hiç rahatsız olmuyorum. Çünkü hadislerin yazıya geçirilmediği dönemlerde yazıya geçirdiği kadar e, yani ilk üç asırda diyelim bütün hadislere bakabilmek, bir görüş serdedeceğiniz zaman, bir fıkhi kanaat e, izhar edeceğiniz zaman e, söylenmiş bütün hadisleri e, kontrol edip ondan sonra yani Kur'an-ı Kerim nasıl baştan sona kontrol edebiliyorsunuz bir görüş e, beyan edeceğiniz zaman aynı şekilde hadisleri de gözden geçirmek hepsini Mümkün olmadığından belki de böyle söylediler. Ya da Efendimizin mesela Hazreti Ayşe, yani tamamen tahmini söylüyorum, bir araştırma sonucu değil bu, sakın yanlış anlaşılmasın. Veya mesela e, Hazreti Ayşe o hadisin bir duruma özel olduğu kanaatinde de olabilir. Yani çünkü Hazreti Ayşe de fukahadandır, arkadaşlar fakihtir, çok hadis rivayet eden muksirundandır, müfessirdir. Yani bütün İslami ilimlerde yüksek düzeyde, yetkindir Hazreti Ayşe ve en önemli İslamî ilimlerin en önemli kaynaklarından birisidir kendisi dolayısıyla ve onlar arasında bile bakın Hazret şu şu okuduğumuz maddede Hazreti Ayşe ile Hazreti Ebubekir Bekir arasında bile görüş ayrılığı olmuş oldu gördüğünüz gibi bunun ne kadar doğal olduğunu özellikle de bu hadislerin kayıt altına alınması, yazıya geçirilmesi ve e, ulaşılabilir olması, tabi yazıya geçirilir geçirilmez de herkes hepsine birden ulaşamadı, U hepsine ulaşılabilir olması, Efendim, bütün rivayetlerin sıhhat derecelerinin tespit edilmesi e, ve ondan sonra fakih görüşlerin serd edilmesiyle önceki Ondan önceki fıkhi görüşler arasında ihtilaf sayısı elbette daha fazla. Neyse ben haddimi aşan konulara girmeyeyim. Üçüncü maddeye geçelim arkadaşlar. Bunlar neydi? Yeni gelenler için söylüyorum. Nur suresi üçüncü ayette zina eden erkekler ve zina eden kadınların ancak zina eden biriyle evlenebileceği ya da müşrik biriyle evlenebileceği ifadesi var. Bu ayetten çıkan fıkhi hükümlerin çeşitliliğini bize... Ee, aktarıyor Elmalı Hamdiyazır. Birinci görüşü aktardı, ikinci görüşü aktardı. Şimdi üçüncü görüşteyiz. Hasenin kavlince bu hürmet, bu hürmet burada haramlık arkadaşlar onu unutmayın. Mahdud olan zani ve zaniye haklarındadır. Had vurulmuş, zani, mahdud burada kendisine had cezası uygulanmış. Yani e, onu okuduk ikinci ayette başta epey oldu, epey okuduk hem de. Neydi arkadaşlar? dört erkek tarafından bir fiil zina halinde görülmüş veyahut da bu çünkü çok nadir olabilecek bir şey. Veyahut da kişi kendisi gelip zinasını itiraf etmiş hem de işte dört kez o şahitler yerine itiraf etmiş ve bundan sonra kendisine zina cezası uygulanmış. Yani şöyle diyelim bugünkü ifadelerle zina'dan mahkumiyeti olan ve zina sebebiyle cezası kesinleşmiş ve Uygulanmış cezası olan zani ve zaniye hakkındadır bu ayet diyorlar. Yani artık çünkü toplum onu e, zina eden kişi olarak biliyor. Hat vurulmuş zani kendisine ceza uygulanmış olan zaniye ancak bir zaniyeyi tezevvüç edebilir. Bir mahdut yani ceza uygulanmış kişi, mahdut olmayan bir kadını tezevvüç etmişti. Hz. Ali onun nikahını reddeyledi diye rivayet etmiş Hazreti, e, Hasan. Buradaki Hasan, hangi Hasan? Ee, bakmadan söylemeyeyim. Hasan dendiğine göre çok meşhur bir Hasan bu Hasan'ı bastığım muhtemelen ama yine de emin değilim. Dördüncüsü, dördüncü görüş yani bu ayetin yorumuyla ilgili. Bazıları bu hükmün Medine'de İslam'ın bidayetinde varit olup Badehu daha sonra mensuh olduğunu söylemişlerdi. İşte burada nesih meselesi tekrar gündeme geliyor. Neshe kail olanlar yani Kur'an'da sonra inen bazı ayetlerin önce inen bazı ayetlerin hükmünü nesh söyleyenler ve bunu çok fazla uygulayanlar var. Yani iki ayet birbiriyle birazcık çelişik görünse hemen sonraki öncekini nesetmiştir diyenler var. Nesih reddedenler var. Mesela şu anda ilgilenen arkadaşlarımıza işte maskebesinden nesih maddesini okumak veyahut da efendim bir tefsir usulü kitabından nesihle ilgili bölünmek Ölümü okumak şart oldu. Öyle değil mi? Eğer hiçbir fikriniz yoksa ve merak ediyorsanız, benim burada onun detaylarına girmem çünkü imkansız. Bazıları bu hükmün Medine'de İslam'ın bidayetinde varit olup, dördüncü madde, badehu mensuh olduğunu, daha sonra hükmünün nes edildiğini, kaldırıldığını söylemişler. Sayit bin Müseyyip, bu suredeki, bu Nur suresindeki, ve enkihul eyama minkum, ve sure-i nisa'daki, فَاَنْكِهُوا مَا تَابَ لَكُمْ مِنَ nisa ayetlerinin umumlarıyla mensuh olduğu rivayet edilmiş ve bu şai olmuştur. Said bin Müseyyep diyor ki umumi ifadeler var Kur'an-ı Kerim'de evlenmekle ilgili. Bu mesela biri Nur suresi 32. ayet geleceğiz inşallah oraya. Ve وَاَنْكِهُوا اَيَا eya maminkum, İçinizde evlenme yaşına gelenleri evlendirin. Bak orada bir istisna yapmıyor. Fen, e, nisa suresi 3. ayette de hu ma تَعْبَلَكُمْ مِنَنْ nisa Kadınlardan hoşunuza, hoşlandıklarınızla evlenin e, ayeti, Nisa 3. ayet genel olduğu için, burada zina eden diye bir e, ayrım olmadığı için diyorlar, o umumi ayetler bu hususi ayeti neshetmiştir diyor. Kim diyor bunu? Sayit bin Müseyyep'ten böyle bir rivayet var. Mutezli'den cübbâi de icma ile mensuhtur demiş. Lakin Fahri Razi tefsirinde tafsil olunduğu üzere, detayları orada geçtiği üzere muhakkakin araştırmacılar bu iki deçin ikisinin de zayıf olduğunu anlatmışlar. Yani nesil yorumunu zayıf buluyorlar. Zira nasihi icmadır demek ise icma'nın nasihi olamayacağı ilmi usulü fıkıhta sabittir. Yani bunu Bu ayetin nesh icma ile sabittir demek icmanın, icmanın nasih olamayacağı. Yani icma neydi? Tabi şimdi burada bakın ne kadar usulü fıkıh meselelerine girmek gerekiyor. İcma arkadaşlar aynı devirde yaşayan ve fukahadan sayılan, müçtehidinden sayılan ileri gelen fakihçilerin bir meselede aynı görüşte olması demek. Bütün ümmeti Muhammed bunun da çeşitleri var. Hepsi bütün fakihler aynı görüşte olacak ancak o zaman icma gerçekleşir diyenler var. Efendim sukuti susarak yani sukut ederek e sessiz kalmak bir, bir karar karşısında sessiz kalmak icmaya katılmaktır diyenler var. Hayır katılmaz diyenler var. İcma meselesi de tartışmalı olmakla beraber biz şöyle diyelim. Ulemanın tamamının müttefik olduğu, arf, aykırı bir görüşün belirtilmediği hususlar demek. İcma biliyorsunuz e, fıkıhta dördüncü kaynaktır. Birinci kaynak kitaptır, ikincisi sünnettir, üçüncüsü kıyastır, dördüncüsü icmadır. Yani bir mesele Kur'an'da varsa zaten orada içtihat diye bir şey söz konusu olmaz. Detaylarında içtihat olabilir ama o meselenin ana hükmüyle ilgili. Sünnette varsa hakeza yani tartışmasız bir şekilde varsa, yoruma açık olmayacak bir şekilde varsa efendim o Kur'an ve sünnette var olan kuvvetli bir asla aralarındaki ortak illet nedeniyle kıyas edebiliyorsanız o zaman kıyası kullanırsınız. Bunların hiçbiri olmadığında yepyeni bir mesele yani benzeri bile yok. Kur'an ve sünnette onu mukayese edebileceğiniz bir benzeri bile yok. Böyle bir yeni meselede fukahanın aynı kanaatte olması dördüncü delil oluyor işte icma oluyor. Bununla ilgili biliyorsunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetim e, dalalet üzere birleşmez diyor yani ümmetinden kastettiği sizle ben değil burada ulema e, kastediliyor e, dolayısıyla ulemanın tamamı e, tamamına yakını en azından sükuti olarak e, bir görüşe karşı çıkmıyorlar ve o görüşü kabul ediyorlarsa orada icma söz konusudur ama e, icma ile ayet nasih olmaz yani var olan bir hükmü İcma ile nesh edemezsiniz. Usulü fıkıda bu sabittir diyor Elmanlı Hamdi yazın. Bir de Ebubekir, Ömer, Ali gibi zevatın muhalefetleri sepkeden bir mesele de icma sahih olamaz. Daha önce diyor onların görüşlerini söyledik. Onların muhalefeti olan bir konuda icmadan söz edilebilir mi diyor. Binaenaleyh icma ile nesh demek doğru olma, olamayacağı gibi mensuh olduğuna icma edilmiş demek de doğru değildir. Çünkü beyan olduğu üzere hilafı sabittir. Yani bu görüşe aykırı fukahanın önde gelen hem de sahabe döneminden beri önde gelen farklı kanaatler var. Dolayısıyla burada e, icmadan söz edilemez diyor. Elmallah hamd yazır. Az önce söylediğimiz Nur suresi 32. ayet ve Nisan suresi 3. ayetteki emirler amdır. Yani evlenme ile ilgili emirler umumidir. Herhangi bir istisnası yoktur. Fakat bunların da bir mani şer'i bulunmayanlara ait olduğunda şüphe yoktur. Yani evlenin dendiğinde mesela içinizden bekarları evlendirin ayet-i kerimesi. Evliliğe, evlilik çağına gelmiş bekarları evlendirin. Peki bir evlenme manisi varsa ne oluyor? O hariç oluyor. Evlenme manisi olanlar ondan hariç oluyor. Onun detaylarına fıkıh kitaplarında bakabilirsiniz arkadaşlar. Binaenaleyh diğer muharremat gibi buradaki tahrimin de mevaniden olması melhuzdur. Muharremat haram kılınmış şeyler demek. Ee, diğer haram kılınmış hususlarda olduğu gibi buradaki haram kılmanın da mevani yani evlenme maniesinde manilerinden olduğu düşünülebilir. Böyle bir ihtimal karşısında ise nese hükmetmek doğru olmaz. Bahusuz yani bilhassa Surenin başındaki ve naha birinci ayeti hatırlayın. İlk dersimizde konuştuğumuz birinci ayet ne diyordu? Bu surede geçen hükümlerin başka her, hiçbir yerde geçmiyor. Başka hiçbir surede bu ifade geçmiyor arkadaşlar. Surenin başında bu öyle bir suratun neha ve neha demişti ayet surenin başında Rabbimiz. Bu öyle bir suredir ki onu biz indirdik ve onun içindekileri biz farz kıldık. İfadesi çok kuvvetli bir ifade olduğu için bu surede mensuh bir hükmün bulunmadığını işar eder diyor. Mensuh yani hükmü kaldırılmış, uygulaması kaldırılmış bir hükmün bulunmadığını işar için Faravunaha ifadesi kafidir diyor. Bakın ne kadar inceliklere dikkat ediyorlar. Tekrar e, nazarı dikkatlerinize sunuyorum. Beşinci yorum bu akşam bu yedi yorumu toparlamak istiyorum onun için hızla devam ediyorum. Beşinci yorum bakın şu ana kadar Elmalı bu görüşlerin hiçbirine katılmadı dikkat ettiyseniz arkadaşlar. Beşincisi Abdullah bin Ömer'den İbni Abbas'tan Radiyallahu anhum, Mücahid'den Said bin Cübeyr'den ve yine Said bin Müseyyep'ten varit olan rivayetlere göre bu ayetin sebebi rüzulu şudur. Sebeb-i iniş sebebi demek. Bir e, Her ayetin iniş sebebi yok arkadaşlar. Ama bazı ayetlerin in, bir olay üzerine indiğini e, biliyoruz. Bunlar kayıtlara geçmiş bir kısmı. E, sebeb-i konusunda <gülüyor> esbab üzül veya sebeb-i Esbab sebebin çoğuludur. E, konusunda müstakil eserler var onlara da bakabilirsiniz. Ama genelde tefsirlerde sebeb-i varsa mutlaka belirtilir. Yani bu ayetin sebeb-i şudur diye. Sebebin hususi olması, hükmün umumi olmasını engellemez. Ama sebebi bilmek ayetin doğru anlaşılmasına çok yardım eder. Yani ayetin, çünkü şöyle diyor bir yorumcu. Diyor ki Kur'an-ı Kerim, yani özel çağdaş yorumculardan biri, ismini hatırlayamadım. O yüzden ifade edemiyorum. Diyor ki, Kur'an-ı Kerim'i şöyle düşünün. bir tek tarafının ifadelerinin kayda geçtiğini düşünün. Yani bir diyalog var, o diyalogda bir tarafın dedikleri kaydedilmiyor, diğer tarafın dedikleri kaydediliyor. O yüzden Kur'an-ı Kerim'i doğru anlayabilmek için hadise, sünnete, nüzule ilk sahabenin bunu nasıl anladığına, Peygamber Efendimizin tabii başta olmak üzere nasıl anladığına, nasıl yorumladığına büyük bir dikkatle dikkat etmek zorundayız doğru anlamak istiyorsak arkadaşlar. Biliyorsunuz bu. Ee, hermenetikte de yani haddimi aşmayayım, e, felsefecilerin alanına girmeyeyim ama en azından iletişimde e, onu biliyoruz. İletişimde karşımızdakini doğru anlamak için ne yapıyoruz arkadaşlar? Geri bildirimde bulunuyoruz değil mi? Ben bunu böyle anladım, Sen doğru, bu doğru mu anlamışım? Senin bu söylediğini doğru mu anlamışım diyoruz. Geri bildirim iletişimde doğru anlaş, anlamanın, doğru anlaşılmanın temel şartı. Peki Kur'an-ı Kerim nazil olurken geri, bildirin, geri dönüş, geri bildirim yapma şansı kimin vardı arkadaşlar? Bizim var mı? Bizim yok. Sadece Peygamber Efendimizin ve ashabının vardı. Mesela geçen gün işte TÜGVA'daki e, genç arkadaşlara tesettür konusunu anlattım. Orada örnek vermeyi unuttum. Şimdi vereyim. Belki onların içinden de dinleyenler vardır. E, tesettür mesela, örtünme emri. Başörtüsü demiyoruz, örtünme diyoruz. <gülüyor> örtünme emri arkadaşlar ne zaman nazil oldu? Medine döneminin başlarında değil mi? Yani yaklaşık bir buçuk yıl falan sonra hicretten. Yani sekiz küsur yıl sahabenin tamamı, Efendimizin eşleri, kızları başta olmak üzere başlarını örttüler, örtündüler ve meğer yanlış anlamışlar onlar ve onu düzelten bir ayet gelmemiş böyle bir ihtimal söz konusu olabilir mi arkadaşlar herkes örtünmeyebilir bakın ama bari var olan bir şeyi yok göstermeye çalışmayın yani bütün dini emirler için bu böyledir mesela şimdi siz de bana geri bildirimde bulunamıyorsunuz ama ben cevaplarınızı duyar gibi oluyorum İçinizde. ben Kur'an'ın tamamıyla amel ediyorum hiçbir eksiğim yok diyen var mı arkadaşlar Yok değil mi? Böyle diyen yok. Peki ne yapıyoruz? Cenab-ı Hak zaten bize Hazreti Adem'i e örnek vererek ilk insana bakın, örnek vererek herkesin hata edeceğini. O oradaki o kıssada da çok sembolik ifadeler vardır ama kabaca söyleyeyim. Cenneti görmüş, Cenab-ı Hak'ın hitabına mazhar olmuş, doğrudan Cenab-ı Hak onu ikaz etmiş, bak sakın bu şeytana uyma, yani uyarmış onu. İşte cennette yaşıyor yani artık o cennet çeşitli şekillerde yorumlanıyor. Ona rağmen hata yapmış yani Hazreti Adem. Ve onu da çok düşünürüm. Yani Hazreti Adem'le bir empati kurun bakalım. Bir tane hata yapıyorsunuz, kıyamete kadar bütün vahiylerde anlatılıyor ve herkes yaptığınız hatayı biliyor yani. Niye anlattı allah Teala onun hatasını sizce? Çünkü hata yapacağız arkadaşlar. Bize diyor ki bu sizin yani e, ayrılmaz bir parçanız. E, sufiler, işte Cenabı Hakk'ın e, Esma-i Hüsnasını yorumlarken eğer insan hiç hata yapmasaydı, Tevvap, Gafur, Afuv, Gaffar, efendim sayalım Settar birçok ismi var allah Teala'nın affetmeyi, e, yani hataları örtmek ve affetmekle ilgili o isimler nasıl işlevsel olacaktı? Yani düşünebiliyor musunuz Cenab-ı Hak'ın bir ismi var ama işlemiyor yani insanlık aleminde. Dolayısıyla yani oraları geçelim efendim hata yapacağız yani hata yapacağız ama af dileyeceğiz allah Teala'dan. Hatalarımızı savunalım derken Kur'an'da var olanı yokmuş gibi olmayanı varmış gibi göstermeyeceğiz arkadaşlar bu nasıl bir hadsizliktir? Bu nasıl bir hatsizliktir? Yani kendimizi mazur göstermek için Allah'ın kitabını bizim işimize gelecek şekilde yorumlamak. Bazıları da, e, yani bazıları haramları helale çevirmek için yorumluyor. Bazıları da helalleri harama çevirmek için yorumluyor. Kendince yorumluyor. Bunu da yapmayalım arkadaşlar. Ayet, açıkça ayet-i kerime var. Allah'ın helal kıldığını kim haram kılabilir diyor. Kim haram kılabilir? İşte o Allah'ın helallerini haram kıldığınız zaman gençler dinin tamamını bırakıyorlar. Çünkü çok zor geliyor fıtratlarına veyahut da işte gençliklerine çok zor geliyor. Çünkü niye hiç helal bir alan bırakmadığınız zaman, bırakmadığınız zaman biz yetişkinler böyle vaaza dönüşüyor işte. En fıkhi ayet bile hemen geriye dönüyoruz kaldığımız yere efendim sebebin üzülü şudur dedi ayetik kelimeni şimdi sebebini züllü anlatacak geçen hafta demiştim ki hatırlarsınız dinleyenler e, e, bileceklerdir e, elm Hamdi diyor bu ayeti tefsir ederken gerçekten çok e, benim normal şartlarda kullanmayacağım kelimeler kullanmış ee, söylemekte bile zorlanıyorum çünkü ağzımdan hani çok e, sayılıdır yani hayatımda bu kelimelerin çıktığı ama buradan okumak durumundayım aynı şekilde sebebin üzülünü şöyle açıklıyor ee, Elmalı'nın ifadelerini okuyorum şu anda cahiliyede fahişeler işleten kirahaneler kirahane parantez içinde kerhaneler ve kerhaneciler vardı İslam geldiği vakit Medine'de bunlardan ümmü mehrul gibi meşhur karılarla kapıları bayraklı alametli dokuz kadar kerhane bulunuyordu. Yani bu işi zina ile meşhur bunların yapıldığı yerler herkesin bildiği kapısına bayrak asılmış yani ismi belli yeri belli burada ne yapıldığı belli böyle yerler vardı. Bu karılar karı kelimesini daha önce kullandığımda söylemiştim bu kerhaneciler hep müşriklerden idi. İçlerinde servet edilmiş olanları vardı. İslam'da zina haram olduğundan bu fahişelerden bazısı yeni Müslüman olan fukaradan bazısına nikah teklif etmiş. Şimdi bunlar zengin kadınlar ve fakir Müslümanlara nikah teklif ediyorlar ve kabul ederlerse nafakalarını taahhüt etmek istemiş. Yani diyor ki senin geçimin her şeyin benden. Beni nikahla diyor kadınlar. Onlar da fakr ihtiyaçları hasebiyle Resulullah'tan istizan etmişler, izin istemişler bu nikahı yapabilmek için. Bunun üzerine bu ayet nazil olmuş, o nikahın müminlere haram olduğu anlatılmıştır. Bundan dolayı bazı müfessirin bu hürmetin, hürmet haramlık demek, bu hürmetin sebebi nüzulü olanlara mahsus olduğuna kail olmuşlardır ki, eliflamlar yani ezzaniye, ezzaniyetü gibi, Zani ve zaniye kelimesinin başındaki eliflamlar ahd için demek olur. Yani belli bir şahıs bundan kastediliyor demek olur. Gerçi karine kaim olduğu zaman hüküm sebebin üzülüne tahsis olunabilir. Lakin burada hüküm vasfı an üzere varit olmuş ve bu suretle sebebi tahrim olanların şahıslarında değil ötede zinakarlık, beride iman vasıfları arasındaki de gösterilmiştir. Yani zinayı böyle profesyonelce yani bir meslek olarak icra etmekle iman arasındaki zıtlık bu ayette gösterilmiştir. Tezat bu ikisinin bir arada olmayacağı gösterilmiştir. Ee, şimdi buradan hemen arkadaşlar bazı insanların bu işi yapıyorsa imansız olduğu hükmünü çıkarmayın. Bakın hiç kimsenin... E, benden size söylemesi arkadaşlar. Merak edenler Ahmet Sayın Kılavuz'un İman Küfür Sınırı kitabına bakabilirler. Bakın 30 yıldır tavsiye ettiğim bir kitaptır. Bir de e, İslam Antiklopedisinden Tekfir maddesine bakabilirler. E, şunu unutmayın arkadaşlar. Başka türlü yorumlanamayacak şekilde ben kafirim, dini kabul etmiyorum, kitabı kabul etmiyorum, Allah'ı, peygamberi kabul etmiyorum diye haşa. Açıkça bir insan dile getirmedikçe onun kafir olduğunu biz söylemeyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bedduanın ve küfür isnadının eğer yapılan kişi ona layık değilse beddua ve küfür isnadı da bulunduğunuz bir kişiye karşı Allah korusun o kişi ona layık değilse geri dönüp sahibine tesir edeceğini söyler. Onun için bu tekfir meselesi çok ciddi bir meseledir. Mesela işte şöyle yapanın imanı olmaz. Mesela diyor ki bak Nisa suresine ait bir kelime var. Felev Rabbike la yu'minuna hatta yuhakimuke fima şicra bayna. Sonra la yecidu fi enfusihim haracan mimma kadayte ve yusallimu teslima. İnanılmaz bir ayetir. 50 küsürler 59 mu? Or oralarda bir yerde. Numarasını hatırlamıyorum. Diyor ki Felev <gülüyor> Rabbike hayır. Rabbine yemin olsun ki la yok Min iman etmediler iman etmeyecekler etmezler bu kişiler mümin değiller yani iman etmiş olmayacaklar seni aralarında çıkan meselelerde seni hakem tayin etmedikçe peygamberimiz ediyor bir bakın madde bir aralarında çıkan meselelerde peygamberi hakem tayin etmedikçe Tüm melaye cidoûfi anfus him haracan min maqabayte. Sonra senin verdiğin hükmü içlerinde hiçbir sıkıntı duymadan kabul etmedikçe ve yücel limû teslima ve tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmayacaklar. Şimdi bu ayete bakarsak kaç kaç tanemiz mümin yani? Onun için arkadaşlar e, yani bu iman etmiş olmaz işte mümin değildir bu ifadeleri hep hani olması gerektiği gibi diye yorumlamış ehli sünnet buna da dikkatinizi çekiyorum öyle her e, iman etmiş olmaz ifadesini alıp insanların küfrüne hükmederseniz hangi mezhepten oluyorsunuz e, itikadi açıdan e, itikadi mezhepler de var biliyorsunuz işte hariciler öyle davrandılar Hz. Ali'yi şehit ettiler biliyorsunuz Hz. Ali'yi öldürdüler kafir oldu Hz. Ali dediler. öldürmelerinin sebebi oydu Kafir oldu dedi. ve Hazreti Ali'yi öldürenler Müslümanlardı arkadaşlar. Kafir oldu dediler çünkü hakeme başvurdu. Oysa Allah'ın kitabı varken insan hakem mi seçer dediler. Dolayısıyla özellikle siyasi meselelerde e, İslam tarihi boyunca bundan çok çekmiş Müslümanlar siyasi meselelerde rakibini gözden düşürmek için onun bir davranışı veya neyse kendine göre hatalı olan bir tercihi sebebiyle onu tekfir etme yoluna gitmişler mesela işte şia ile ehli sünnet veyahutta sufilerle kelamcılar arasındaki tartışmalara bu açıdan bakabilirsiniz meraklı olanlar şimdi devam ediyoruz biz Efendim zinakarlık Ötede zinakarlık veride iman vasıfları arasındaki mübayene zıtlıkta gösterilmiştir. Bu ise tamim kalinesidir, Umumi bir ifade bu ayetin umuma ait olduğunu gösterir. Çünkü hani e, imanla da alakası olduğu için öyle ki çünkü e, lam, elif lam arkadaşlar tek bir bireye de işaret edebilir. Tür içerisinde bir cinse de işaret edebilir. Eh, ahde yani bir e, örneğe, tek bir örneğe hamledilse bile Lam hükmün kıyas ile tamimi iktiza edecektir. O zaman da e, bu mesele, bu ayet tek bir kişinin davranışına yani burada ismi geçen kişinin e, davranışı üzerine inmiştir desek bile benzer davranışı yapan diğerleri kıyasla, bu ayete kıyasla aynı hükmü onlara da vereceğiz gene yani. Ee, o o zaman da kıyasla aynı hüküm verilmiş olacak diyor. Tamimi yani genelleştirilmesi iktiza edecektir hükmün. Binaenaleyh sebebin üzülüne mahsustur. Yani bu hüküm bu ayetin sebebin üzülüne mahsustur diyenlerin muradı da bu tahrimin bu haram kılmanın bilhassa özür diliyorum kerhane fahişeleri mekulesi hakkında olduğunu söylemektir. Ve bu fahişelerin vasfı barizi ise vasf barizi, yani neden onları imanla zıt buldu, onların içinde bulunduğu durumu, zinayı istihlal veya istihfaf etmektir. Zinayı helal görmeleri veyahut da istihfaf, basit bir şeymiş gibi görmeleri. Hafife almaları ki küfürdür. Allah'ın açıkça haram kıldığı bir şeyi helal derseniz, Gerçekten imani sıhhatinin şartlarından bir tanesi kaybolduğu için bu küfürdür. Başka türlü yorumlanamayacak şekilde az önce söyledim. İslamiyetin hakimiyetiyle o cahiliyet bakiyesi olan kerhaneler kalkmış ve hududun, hudud Allah'ın çizdiği sınırlar demektir. İkamesi, yerleştirilmesi, memaliki İslamiyede İslamiyet'e, İslam memleketlerinde artık öğlelerinin zuhuruna meydan bırakmamış Olduğu müddetçe bunların nevi şahıslarına münhasır kalmış olması hasebiyle bu onların şahıslarına mahsus kaldı diyenler de olmuştur. Böyle diyenler de olmuştur çünkü artık İslam hakim olduktan sonra böyle bir uygulama böyle açıkça yapılan efendim, bu işi meslek edinen helal gören efendim bir e, kesim ortada kalkmıştır demişler. ve Dolayısıyla bu hüküm onların şahıslarına mahsus kaldı demişler. Beşinci görüş bu. Ma mafi, şimdi altıncı görüşe geldik. Cumhur müfessirinin beyanına göre. Cumhur Müfessirin cumhur neydi arkadaşlar? Demin söylediğim icmanın bir altı, cumhurun görüşüdür. Ee, i̇cmada bütün fukahanın iştiraki vardı. Bilinen, önemi bilinen, öne geçmiş bütün fukahanın e, efendim, e, aynı kanaatte olması gerekiyordu, icma olması için. Cumhur ise fukahanın çoğunluğu demek. Yani ihtilaf var ama çoğunluk şu görüşte. Cumhur müfessirinin yani müfessirlerin çoğunluğunun beyanına göre bu tahrim, yani burada nikah haram kılındı ya bu ayette, işte onu kastediyor. Bu haram kılma, zina edenleri nikah etmekten müminleri zecrü tahzirde mübalağa içindir. Cumhur müfessirin demişler ki Allah Teala böyle zina ile bilinen, toplumda zinayı bir meslek edinmiş, e, zinakarlığı ile bilinen, kadınları veya erkekleri ile evlenmekten müminleri sakındırmak içindir. Yani burada mübalağalı bir ifadeyle Allah Teala onları sakındırmak istiyor demişler. Çünkü diyorlar zina damgası basılmış feseka, feseka silkine takılmak caiz değil mahzurdur. Mahzurdur. Yani Bunlar artık zina ile damgalanmış fasıklardır. Bunların peşine takılmak, bunların arkasından gitmek asla caiz olmaz diyorlar. E, fasık kelimesi de bakın çok e, kavram geçti bu akşam. Ona da eğer zihniniz bulanıksa o konuda onu da lütfen tekrar gözden geçirin. Bir hafta var bunlar güzel ödevler yapmak için e, bizi geliştiren ödevler. Şimdi arkadaşlar fasık nedir? Fasık günahı açıkça işleyen ve bundan dolayı utanmayan günahı açıkça ısrarla o günahla tanınan demek yoksa günahı bir kere işledi mi veya işlediğinin günah olduğunu bilip onu böyle bir ayıp yapıyormuş düşüncesiyle hani örtmeye çalışmak fasıklıktan çıkarır insanı fasık günahı çekinmeden işleyen ve ısrarla devamla işleyen demek işte Zina'yı bu şekilde yapan bir kişi kişiyle evlenmekten insanları sakındırıyor. Fasıklara benzemesine, töhmet mevkinde bulunmasına, hakkında kötü lakırdılar edilmesine ve daha birçok mefsedetlere sebeptir böyle bir nikah. Günahkarlar meclisinde oturmakta bile günahlar irtikabına maruz kalmak tehlikesi ne kadar çok? Yani bırak diyor öyle biriyle evlenmeyi, günahkarlarla arkadaşlık etmek bile, onlarla dostluk etmek bile insanı ne kadar tehlikeye sokar? Artık zaniyeler, kahpelerle izdivac etmek nasıl olur diyor. Ve emkihul eyama minkum, içinizden bekarları evlendirin. ve salihine min ibadikum ve imaikum, köne ve cariyelerinizden salih olanları ayetinin, Nur suresine gelecek bu ayet. Salah kaydında da bu manaya tembih vardır. Ancak bir mümin ihtiraz edilmesi lazım gelen böyle haram bir nikahı bir farz irtikap etmiş olsa o nikah münakit olur mu yoksa o da bir zina mı olur? Yani diyelim ki her türlü sakındırmaya rağmen bir Müslüman bu nikahı kıydı böyle zaniye biriyle kadın veya erkek. O nikah geçerli sayılır mı hukuken yoksa zina mı etmişler olur? Soru işaretiyle bu maddeyi bitiriyor, yedinci maddeye geliyor. Şimdi bunu telhis ile, şimdi diyor özetliyoruz konuyu diyor. Ayetin manasını tespit edelim. Yani özetleyelim görüşleri ve ayetin manasını tespit edelim, sabit kılalım. Ne diyor bu ayet bize? Burada üç kısım var diyor. Üç gruptan bahsediliyor. Müşrikler zinaî istihlal veya istihfaf edenler ve etmeyenler. Yani bir ayette bir müşriklerden bahsediliyor. 2 zinayı helal gören ya da hafife alanlardan bahsediliyor yorumlarda affedersiniz ayette yorumlarda. Üçüncüsü de zina yapan ama bu, bunu helal görmeyen. Helal görmeyen, basite almayanlar. Evvela diyor. Herhangi bir mümin veya müminenin bir müşri, yani şu anda neticeyi söylüyoruz arkadaşlar. Şu söylediğimiz yorum netice. Herhangi bir mümin veya müminenin bir müşrike veya bir müşrik ile nikahı münakit olmaz. Katiyen haramdır, o bir zina olur. Şu anda da görüş budur arkadaşlar. Bu konu da bize çok zor oluyor. Ee, özellikle Müslüman kadınlar Müslüman olmayan hiçbir erkekle evlenemezler. Arkadaşlar Müslüman erkekler ehli kitaptan olan kadınlarla evlenebilirler. Ama bu da doğrusunu isterseniz yani Müslüman erkekler Müslüman kadınlarla zaten evlenir. Müslümanların dışında da ehli kitaptan olanlarla evlenebilir. Yalnız burada hani birey tek tek bütün bireylere dikkat edilmesi gerekir. Adamın adı Ahmet ama dinsizdir, ateisttir. Yani orada... Nüfus kaydından çok kişinin kendi iman çünkü kişinin kendisiyle alakalı bir durumdur. Hangi soydan geldiğiyle alakalı bir durum değildir. Evlenilmesi düşünülen kişi de imanın olup olmadığı yani en azından Allahü ı Rab işte peygamberimizi onun seçtiği bir son peygamber indirilmiş kitabı, ahireti, melekleri yani iman esaslarını kabul etmiş olması gerekir. Saniye ikinci olarak. Zani ve zani bu anlattığım konular arkadaşlar bugün çok fıkhi terim geçti. Bunların hiçbiriyle ilgili bana soru sormayın. Bir sorunuz varsa lütfen Diyanet'e sorun. Çünkü kimle evlenir, kimle evlenilmez, nikah ne zaman geçer, ne zaman değil. Bu konuda ben fetva verecek birisi değilim. Ben sadece size Elmalı Hamdiyazır'ın tefsirini okuyorum buradan. Hemen dönelim çünkü bir 10 dakika içinde bu hiç olmazsa bu ayeti bitirmek istiyorum. Şimdi özetliyordu birinci bölümümüz birinci şeyi söyledi kanaati. Bir defa müşriklerle nikah caiz değil. Kadın olsun erkek olsun. Saniyen Zani ve zaniye sebebin üzül olan kerhaneciler ve sermayeleri gibi zinayı istihlal veya istihfaf eder takımından ise hürmeti mansus olanı istihlal veya istihfaf küfr olmakla yani hürmeti mansus ne demek? Bir şeyin haramlığı hakkında nas varsa, nas dediği de Kur'an ve sünnette açık ifadeler. Bir şeyin haramlığına dair, Kur'an ve sünnette, icmai inkar bakın aynı değil, kıyası inkar aynı şey değil. Ama bir ayet varsa açık, açık başka türlü yorumlanamayacak şekilde o ayeti inkar etmek ya da hafife almak, küfür olmakla, küfür sayıldığı için bunlar müşrik hikminde olduklarından nikahları nikah olmaz. Kat'iyen haramdır müşrik nikah gibidir. Yani Allah'ın haram kıldığı bir şeyi helal gören ve bunu açıkça hafif fe olarak yapan kişiyle de nikah caiz olmaz. Onun için ayette zani ve zaniye müşrik ve müşrikeye denk tutulmuş. <gülüyor> bunlar müminlere haram kılınmıştır buyurulmuştur ayet bu iki kısmın nikahını tahrimde nazdır yani müşriklerle de evlenemezsin e, müşrik hükmünde olan zinayı inkar edenlerle de evlenemezsin meğer ki istisnası ne tevbeleri tahakkuk etmiş bulunsun bunlar tevbe ederler pişman olurlar Efendim, o defteri kapatırlar tecdidi iman ederler o zaman tabii. Tertemiz bir sayfa açılır hayatlarında. Salise üçüncü olarak istihler veya ve istihfaf gibi e neydi? Artık bunları öğrendik. Helal görme veya hafife alma gibi küfür delili olmayarak ortada bir küfre delalet edecek bir yaklaşım yok fakat zinası vazıh Zinası ortada yani. Evvelce de başından hiç nikah geçmemiş ise afif müminlerin bunları nikahı tahrimen mekruh olur yani e, evlenmemiş zina ile biliniyor efendim e, herkes biliyor ama inkar etmiyor e, kabul ediyor haram olduğunu bunlarla nikahlanmak tahrimen mekruh, harama yakın mekruh ve ve ma mafi haram olmadığı için münakit olur yani o nikah geçerli olur. Ayetin tahriminin bu kısma dereceyi şumulünde bir nevi şüphe vardır. Onun için mevridi içtihat olmuştur. O yüzden burada içtihat konusudur. Niye? Çünkü ayet bunları kapsıyor mu kapsamıyor mu? Çünkü ayet genellikle yani bakıldığında şirk derecesindeki zinakarları kapsıyor, anlaşılıyor diyor. Ve işte zikrolunan ihtilaf ancak bu kısım hakkındadır. Yani bütün o saydığımız ihtilaflar müşrik olanlarla ilgili değil. Zinayı helal görenlerle de ilgili değil. Kiminle ilgili? Zinayı iman ediyor, zinanın da haram olduğunu kabul ediyor fakat öyle bir hayatı var. İşte bunlarla evlenmek caiz mi değil mi? Yalnız Hazreti Ayşe ve İbni Mesud ve Berab'in azip hiçbirinde in ikadı cevaz etmemiş. Hiçbir türünde bunlarla evlenemez, evlenilmez demişler. Bu nikah geçerli değildir demişler. Bu kısmın hürmetini de diğer iki kısım derecesinde tutmuşlardır. İşte bütün ihtilafları saydıktan sonra son paragraf: Zina'nın neticesi öyle azap, böyle mahrumiyettir. Mümin olanların zina'dan tevakküy etmeleri, korunmaları ve haddini icra eylemeleri, cezasını uygulamaları, farz olduğu gibi zani ve zaniye nikahından içtinab etmeleri, bundan sakınmaları yani bu şekilde alenileşmiş zina ettikleri alenileşmiş kişilerle nikahlanmaktan sakınmaları ve yek diğerini öyle töhmetlerden korumaları da lazımdır. Yoksa, yoksa bakın şimdi buradan bambaşka bir konuya girecek, bir sonraki ayete geçiş yap bu geçişleri Elmal Abdullah Yazın şahane'dir. Yoksa ictinap bahanesiyle yani ben zinadan sakındırıyorum ya da zinadan sakınıyorum bahanesiyle şuna buna zina isnat ederek şöyle yaptın zina yapmış oldum böyle arkadaşlar bunu çok kıymetli hocalar bile söylüyorlar yani söyleyebiliyorlar. Kıymetli dediğim burada parantez içinde ünlem var. Ben hayret ediyorum. Şöyle giyindi zina yapmış oldu. Böyle oturdu zina yapmış oldu. Şöyle yaptı zina yapmış oldu. Hayret ediyorum. Ee, Allah affetsin hepimizi. Şuna buna zina isnat ederek ehli iffetin namusuna dokunmak da büyük bir cinayettir. Ki buna remi veya kazif tabir olur. Yani iftira atmak. Bu tabir namusu olanlara... Beyyinesiz, ortada bir delil yok, öyle bir isnatta bulunmak, keyfe defak aklına estiği gibi gayb taşlamak, yani bir karanlığa taş atıyor, kabilinden olmakla beraber, öldürmek için şiddetli ok atmak, remi, ok atmak demek, öldürmek için şiddetli ok atmak gibi hakkı hayata bir hücum olduğuna işaretdir. Yani iftiraya, neden ok atmaya verilen isim verilmiş? Arapçada onu söylüyor. Ayet kelimede de o geçiyor. Yarmune. O katma kelimesi iftira kelime edilme, yani iftiradan bahsedilen yerde kullanılıyor. Niye? Çünkü öldürmek gibidir diyor. Birine iftira atmak onu öldürmek gibidir. Hakkı hayata bir hücum olduğuna işaret eder. Bu veçile haddi zina'nın beyanına terdifen yani zina'nın cezası anlatıldığı hemen arkasından haddi kazif yani iftira cezası beyan olunarak buyuruluyor ki demiş biz de burada kalıyoruz efendim dördüncü ayete geçmiş olduk çok şükür elhamdülillah muhakkak zihninizde pek çok sorular var ama siz Elmalı Hamdi Yazır'ın tefsirini açıp okursanız e, üzerinde düşüne düşüne çalışırsanız e, o izaha muhtaç olan yerleri de anlayabilirsiniz diye düşünüyorum e, efendim hayırlı akşamlar Allah'a emanet olun haftaya inşallah Allah sağlık sıhhat verirse dördüncü ayetin tefsirinde buluşmak üzere.